1819, numaralı konu, gökten inen bir kovadan su alınması, evet, Ümmü Eymen hicret ettiği zaman Revta yanında El Munzırıt denilen yerde akşamladı, oruçluydu ve yanında su da yoktu, susuzluk onu bitap düşürmüştü, gökten ona beyaz bir ipe bağlanmış bir kova indi, Ümmü Eymen kovadaki sudan kana kana içti ve biraz da yanına aldı, Ümmü Eymen, bundan sonra artık hiçbir zaman susamadım, hatta susamak için en sıcak günlerde oruç tutuyordum, fakat yine susamıyordum, der Derdi.